Merhaba çocuklar Bugünkü masalımızın adı Tarla faresi ile ev faresi Tarla faresi ile ev faresi arkadaş olmuşlar Tarla faresi bir gün ev faresini yemeye çağırmış Güzel bir yemek umudu ile Tarla faresinin davetini kabul eden ev faresi gelmiş Ama bir de ne görsün Sofrada biraz ot ve biraz buğdaydan başka bir yiyecek yok Yüzünü buruşturmuş Tarla faresinin halini acayan ev faresi arkadaşına dönerek Canım arkadaşım bu senin hayatına hayat denmez. Buna olsa olsa yoksulluk denir. Bense bolluk içinde yaşıyorum. Gel sen de benimle bizim evdekileri paylaşıp ikimiz de gül gibi geçiniriz demiş. Tarla faresi ile ev faresi hemen kalkıp yola çıkmışlar. Ev faresi arkadaşını çok iyi ağırlamış. Ona buğday, incir... Peynir ve bal çıkarmış. Tarla faresi ömründe hiç bu kadar yiyeceği bir arada görmemenin şaşkınlığı ile ben neden bugüne kadar tarlada kaldım ki diyerek dövünmüş. İki arkadaş mutluluk içinde tam yemeğe oturacakları sırada bir adam gelmiş. Kapıyı çalmış. İki fare kapının gürültüsünden korkup buldukları ilk deliğe girmişler. Sonra cesaret edip yerlerinden çıkmışlar. Tam incirden tadacaklarmış ki bu sefer de başka biri odadan bir şey almaya gelmiş. Çaresizce yine bir deliğe kaçıp saklanmışlar. Açlığını unutan tarla faresi arkadaşına dönerek, ''Arkadaşım sen bolluk içinde yiyip içiyorsun diye seviniyorsun ama bir türlü tehlikeler peşini bırakmıyor. Ben en iyisi gidip buğdayımla arpamı yiyeyim. Evet belki az ama gönül rahatlığı ile yerim.'' demiş. Tarla faresi daha sonra tarlasına dönmüş. Bir daha da halinden hiç şikayet etmemiş. E ne demişler? Azıcık aşım, ağrısız başım.